Yemen'deki Aden şehrinin çukurundan çıkacağı geçmektedir. Bazı rivayetlerde ise Hadramöv denizinden çıkacağı geçmektedir. Bununla ilgili hadislere bakacak olursak, bunlardan bir tanesi, Huzeyfe ibn-i Useyd radiyallahu anh'ten rivayet edilen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor kıyamet alametlerini anlatırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor ve ahiru zalike narun takrucu minel yemeni tatrudun nase ile mahşerihin alametlerin sonuncusu Yemen'de çıkıp insanları toplantı yerine doğru önüne katarak süren bir ateştir yani insanları toplanacağı bölgeye yani mahşerleri olan Mekana sevk eden ateştir diye buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis Müslim'de Fiten ve Eşret-ü Sa'a babında geçmekte. Yine Hüzeyfe radıyallahu anh'dan gelen bir başka rivayette ise şöyledir. وَنَارٌ تَخْرُجُوا مِنْ قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ nas Aden çukurundan çıkıp insanları göç ettirecek olan bir ateştir. İmam Ahmet ve Tirmizi İbni Omar Radiyallahu Rasulullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Setekhrucu <Sessizlik> nârun Min hadra moute, min bahr hadra moute, قبل Kıyametten önce hadra veya hadra denizinden bir ateş çıkacak ve insanları toplayacaktır. Buyuruyor Allah Resulü ve sellem Ahmed'in Müslidinde. E,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 Amma awwalu ashrati sa'a fenar tahshuru an min al-mashriq ila al-maghrib. Kıyametin ilk alameti insanları doğudan batıya doğru toplayan bir ateştir. diye Aişe (sa) cevap verdi. hadis Buhari'de Ehadisü'n-Enbiya babu halq Adem ve zürriyetihi yani Enbiyalar hadiseleri babında ve Adem ve zuriyetinin yaratılışı babında geçiyor bu haride. Tabi burada Aisett Vesselam kendisine sorulan soruda kendisine sorulan soruda kıyametin ilk alameti diyor. Biliyorsunuz yani bizim bildiğimiz manada Allah Azze ve Selam kıyametin ilk alameti olarak kendisinin gönderilmesini ifade etmiştir.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 maruz kaldığı fitneler ve benzeri fitnelerle başlamıştı. Dolayısıyla kıyamet alametlerinin ilki Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesidir. Ancak Abdullah bin Sellem'in bu sorusuna emme evvelu eşrati sa'a kıyametin ilk alameti diyerek Aleyhisselatü Vesselam fenârun tahşurun nâse minel ila ilel maghrib insanları doğudan batıya sürükleyen bir ateştir diye cevap veriyor. Yani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 çıkmasıdır. Az önce hadislerde geçtiği gibi Hadramauttan veya Hadramaut denizinden veya Adem'den Aden'den bunun da Yemen'de bilinen bir şehir olduğunu ifade ettik. İnsanları doğudan batıya toplar sözünden kasıt doğu ve batıya bir ayrıcalık vermek değil, genel anlamda bir toplanmanın olacağını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 3 grup halinde olacaklardır. İnsanlar 3 grup halinde olacaklardır. 1 istekli yiyecekleri ve elbiseleri olan binekler üzerindeki bir grup. 3 grup dedik bunlardan bir tanesi istekli yiyecekleri ve elbiseleri olan binekler üzerindeki bir grup. İkincisi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 رسول الله عليه الصلاة والسلام شوي لبير يحشر الناس على ثلاث ترائق راغبين راهبين واثنان على بعر وثلاثة على بعر وأربعة على بعر وعشرة على بعر وتحشر بقيتهم النار Taqilu mehüm, hiythu kâlû, vtabtû mehüm, hiythu bahtû, vtcbû mehüm, hiythu âsbû, Şöyle buyuruyor Allahü Teâlâ vâsîlâ: Kıyametten önce insanlar üç grup olarak toplanırlar. Birinci grup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 Ateş onlarla beraber gündüzler bu Rabbimi Subhanahu ve Taala'nın takdiridir. <gülüyor> Yine bir başka hadis. Huzeyfe bin Usayd radıyallahu anh, Ebû Zer radıyallahu'nun ayağa kalkarak şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ebuzer Zer radıyallahu'dan ayağa kalkıyor. Kimi rivayet ediyor? Huzeyfe radıyallahu anh. Diyor ki bir gün Ebû Zer ayağa kalktı. Ve şöyle dedi Ey gıfaroğulları Konuşun ama ayrılığa düşmeyin Çünkü ben Doğru sözlü olan Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan Şöyle işittim Ennen nase yuhşerune Ala felafeti efvac Faucun Rakibine taimine ta kâsîn Ve faucun Yemşune ve yas'avn وفوج تصحبوهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم الى النار فقال قائل منهم هذان قد عرفناهما فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال يوق الله على على الظهر حتى لا يبقى ظهر Hatta inna rjulah, lta'kon lahul hadiqa al-mu'ajbatu, fiyatiha biş biş-şerif zât al-qidb, fala yqdır alayha. Abu Zayd radıyallahu an, diyor ki, insanlara diyor ki ben doğru sözlü olan Rasulullah aleyhisselat ve sallamı şöyle derken işittim, ayrıla düşmeyiniz, ey gıfarulları.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 ateşin yakalayacağını, onları öldüreceğini, yok edeceğini, ateşin onlarla beraber geceleyip sabahlayacağını, aynı şekilde onlarla beraber istirahat edeceğini haber verince İbni Amar radıyallahu anh diyor ki Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bize ne yapmamızı emredersiniz eğer biz bugünlere gelirsek? Allah'a sallallahu aleyhissalatü şöyle buyuruyor Aleykum Bişem Siz Şam'ı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 Evet. <Gülüyor> Tirmizi'nin Behz Hakim'in babasından babasının da babasının da dedesinden rivayet ettiği hadiste o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e şöyle demiştir. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, o an nereye gitmemi emredersiniz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, هَا ve وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ Eliyle şem tarafını işaret ederek, هَا هُنَا şu tarafa diye Aleyhisselatü Vesselam işaret etti. Nereye gitmemizi, yani nereye kaçmamız, hani diyor, فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Ayette diyor, nereye kaçacaksınız? Eğer dünyanın sınırlarından, yer ve gök arasından kendinize kaçacak bir yer bulabiliyorsanız o halde bunu yapın diyor ayette. Dolayısıyla tekvir suresinde Rabbimiz de diyor ki Nereye kaçacaksınız? Dolayısıyla sahabelerden bir tanesi Allah Resulü ve Vesselam'e ki az önce İbn-i sorduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e diyor ki Ey Allah'ın Resulü nereye gitmemi emredersiniz? Aleyhisselatü Selam diyor Hehûne işte şu tarafa yani şam tarafını işaret ederek Dördüncü olarak İmam Ahmed ve bu Ebu Davud İmam Ahmet ve Ebu Davud Abdullah İbn Amr radıyallahu anh, e, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet ediyor. İnneha setekunu hicretun ba'de hicre. Yani insanlar muhâ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 o ateşte onlarla beraber geceler. Onlar nerede dinlenirlerse o ateşte onlarla beraber dinlenir. Geride kalanları ise ateş yakar buyuruyor. Essat ve hadisine Ahmed'in Müsnedinde 6871 numaralı hadis Ahmed Şakir müsnedi tahkik eden Ahmed Şakir isnadının sahih olduğunu söylüyor.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 bu hareketi bu kıyamı rabbani kılmasını diliyoruz. Rızasına eee muvafık kılmasını diliyoruz. Ebu Davud rahimeullah senedi Abdullah bin Havale rahullaha kadar radiyallaha kadar uzanan bir hadisi Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan şöyle rivayet ediyor. سيسير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة جندم بالشام وجندم باليمن وجندم بالعراق. قال ابن حواله خير لي يا رسول الله عليه سات والسلام إن أدركت ذلك فقال عليك بالشام فإنها فإنها خيرة فإنها خيرة Allah'u min ardi yestabi ileyha khayratehu min ibadihi fa amma in abeytum fe alaykum bi yemenikum wasqu min hudurikum, fe in Allaha tawakkala li bi'shami wa ahlihi Ali Seyyidü's selam şöyle buyuruyor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 ve şam halkı hakkında teminat verdi buyurdu. Allah bana Şam ve Şam halkı hakkında teminat verdi buyurdu Ali Seyyid ve Selam. Ebu Davud'da Evrul Maabud şerhinde 2466 nolu hadis olarak geçiyor. Hadis sahihtir. Yine Elbani rahimahullah Sahihü'l Cemii's-sagir'de bu hadisi 3353 numarayla e, kaydetmiştir.